94.9 Açık Radyo'dan hepinize güzel bir gün diliyoruz. Bilgi Çağın Hukuku programında bugün e, esas program yapımcımız Avniye Yatanso ne yazık ki aramızda değil. Ama onun yerine e, eski bir dostumuz yeniden aramızda Vedat Görer hoş geldiniz. Hoş bulduk Burak. E, bugün biz programa başlamadan önce aramızda sohbet ettik ve eğlendiğimiz aslında çok da eğlenecek bir konu olmasa da bir konuyu ele almaya karar verdik. Geçtiğimiz dönemde yeniden ne yazık ki gündeme gelen e, insansız hava araçlarının, droneların evet. kullanımı. Ve tabii Orta Doğu'da özellikle son dönemde çok pratik uygulamalarını görüyoruz. Evet. E, nasıl çalışıyor bu dronelar? Valla yani e, bu tabii drone fikri çok eski bir fikir aslında. Çok yeni bir fikir değil ama e, son dönemin teknolojisi... İnanılmaz gelişti özellikle bu encrypted yani şifreli yazılımlarla e, bu uçaklara şey gönderebilmek emir gönderebilmek ve bunları dünyanın her yerinde e, yapabilmek çok ilgin sonuçlara yol açtı. E, biz tabi bunun e, kötü taraflarını görüyoruz. Yani ben iyi taraflarından ben hani nasıl çalışıyor derken öncelikle bir hukuki altyapı lazımdı buna insansız hava araçları aslında eksperimental e, yani e, ultralight, deneysel, deneysel e, araçlar olarak e, gözüken şeylerdi ilk başta. Ondan sonra bunların ne kadarlık hava sahasını ihlal edebilecekleri e, konuşuldu. Yani e, malum hani hukukta böyle yukarıya doğru bir hukuk vardır. E, de, yukarıya <gülüyor> e, Denize doğru olduğunu biz çok biliriz de <gülüyor> Ege Denizi'nden. Yok bu çok eskiden başlar. Şimdi Mesela Hı. şey aklıma geldi. Napolyon döneminde... E, Adamın attığı top gülleleri arsasının üzerinden geçerken onların mülkiyeti benim diye iddia eden bir vakayla falan başlıyor. <gülüyor> yani, yani toprağın üstü de bana aittir. Dolayısıyla hava koridoru da bana aittir diyen bir eski kültür vardı. Hmm. Tabi zamanla e, regülasyonların artmasıyla birlikte e, gene mesela bir havacılık regülasyonundan şimdi aklıma getirdim bir örnek vereyim. Biz mesela Mongolfiye kardeşleri hep baloncu olarak Tabii. biliriz. Fakat Mongolfiye kardeşlerine 3 yıl kadar sonra ilk hukuk çıkıyor. Şöyle bir şey diyor Paris'teki görevli komiser o zaman onların ismi. O bölgenin idari işlerinden görevli bir dökre yayınlıyor, bir kanun yayınlıyor. E, hasat zamanı balon uçuşları yasaklanmıştır diyor. Çünkü Niçin? minnet e, şeyi bırakıp balonlarına bakmaya başlıyor. <gülüyor> <gülüyor> Toplamayı bırakıp. E, daha sonra Belçika'da bu balonların yaygınlaşmasıyla yani zenginlerin bir hobisine dönüşüyor bir anda. Yani bir 10 yıl içerisinde diyebilirim ki o 1790'lı yıllardan e, bütün dünyayı bir balon furyası sarıyor ve e, çok büyük e, havacılıktan umutlar var. Amerika'ya da bu umutlar taşınıyor. Orada ondan sonra daha ve fazla kanunlar çıkmaya başlıyor. Bu böyle gidiyor. Örneğin işte üzerinden geçen uçağı düşürmeye çalışan Hani şimdi bizimkiler de UFO taşlamaya çıkıyorlar ya Onun gibi <gülüyor> Orası benim arsamdan geçiyor gibi Ya bir şey soracağım bu arada Hazır bulmuşken üzerinden bu olayın herhalde bir 20-25 yıl geçmiştir Üniversitede öğrenciyken Yamaç paraşütüyle uğraştım Evet çok güzel Ve işte birçoğumuz gibi o dönem Çatalca'ydı bizim de eğitim merkezimiz Çatalca'da uçuyoruz ve her hafta sonu gidiyoruz Yine bir hafta sonu gittik Üste gittiğimiz hafta sonlarından bir tanesi aşağıdan bir işte oranın yerlisi bir köylü böyle diye çok ne olduğu anlaşılmaz bir şekilde bağırarak konuşarak şey yaparak kızarak geliyor. Kızdığını anlıyoruz ama ne söylediğini anlamıyoruz. Dur amca rahat ol sakin ol ne istiyorsun buyur gel otur bir su iç falan derken amca bize çok kızgın. Çünkü bir önceki hafta gittiğimiz zaman onun ineği oralarda otluyormuş. Ondan sonra bizim arkadaşlarımızdan bir tanesi onun çok yakında bir yere inmiş. Evet. İne korkmuş, sütten kesilmiş. Kesin, doğru. Diyor ki benim benim sütümü hem yani burada parası aldım beni tazmin edin. Evet. Biz tabi o zaman öğrenci ve en parası halimizle <gülüyor> amcayı ikna edip oradan yolladık ama hani Evet. Bunun bir hukuksal tarafı da var mıdır merak kesinlikle ediyorum. Kesinlikle var. Kesinlikle var. 1800 hatta onlar da böyle bir şey Amerika'da oluyor. Eee bu, e, yani artık uçak e, çok büyük ihtiyaç haline dönüşmüş, küçük küçük daha doğrusu uçmak diye uçak hı hı. Diye, henüz yok. Ama e, bu, bu e, inekleri e, etkiliyor bu tür şeyler. <gülüyor> yani sütten kesilmesi psikolojisini bozuyor. Tabi zamanla arttıkça, örneğin Concorde'ı hatırlayalım. Tabi e, inerken ve çıkarken yaratmış olduğu ses e, bayağı bir problemi yol açıyordu ve epey bir yasaklanması. Ya yani şu andaki zaten uçamamasının sebeplerinden bir tanesi de e, çevre mevzuatlarından uyumsuz hale gelmiş olma uçağın sesinin ee, tabi e, dronlara doğru hani biraz dönersek bu dolayısıyla bu regüle edilmeye başlandı hava sahası. Hı hı. Şimdi bunun regüle edilemeyen bir kısmı var işte uzaya yaklaştıkça stratosfere doğru bir de çok aşağıda kalan bir kısmı var hani burada da amatör uçuşlar örneğin bir elinizde o uzaktan kumanda uçağı uçurmak gibi. Şimdi bu iki aralıkta e, bir regülasyon var. Şimdi aralıksız bölgelerde ise ee, örneğin Amazon mesela evinize kadar teslim ederim kitabı diyerek drone e, şey yaptı hatta birkaç tane sadece Amazon değil Dubai'de yanılıyorsam bir girişim şirketi de Google bir şirket aldı evet yani bunun gibi demek ki drone'lar hayatımıza pozitif taraftan da <gülüyor> girebilecekler yani çok güzel bir şey olmaz mı? Mesela dağda kalmış bir dağcıya insülin yetiştirebilmek hani şeker şeyi falan. Yani bu tür güzel şeyler olabilir. Ama tabii... Ama önce... yani Semberna'larla sen Semberna köpeklerine, biz Semberna drone'u evet. Şimdi tabii ama maalesef drone gerçeği öyle olmadı. Daha çok gözetleme yani surveillance olarak başladı. Sonra kapabiliyet yani yetenekleri artmaya başladı bunların. Üzerlerinde bomba taşımaya başladılar. Daha sonra bu ara daki kesintiler yüzünden otonom da olsun deyip içerisine ufak ufak artificial intelligence parçacıkları konulmaya başlandı. Hatta o kadar fazla konuldu ki geçen haftalardaki bir Flight International hatırlamıyorum bir derginin kapağı buydu. Acaba insansız, pilotsuz şeye biner misiniz? uçağı uçağa diye bir araştırma yapmışlardı. Yani çünkü şu anda hani pilotun varlığı Pilot yerde de olabilir. Evinden de yani bağlanıp e <gülüyor> <gülüyor> yönetebilir. Çünkü şu anda yapılan bu. E yani Amerika'nın çölünün ortasında bir yerlerde bir iş yerine gidiyor adamlar. İşte dükkanı açıyor ve başlıyor havadaki drone'u çalıştırmaya. E kaza yaparsa yalnız işe giderken <gülüyor> ben üzülebilirim havadayken. <gülüyor> Ama bununla ilgili herkese hani yorumumu yapayım bu soruyla <gülüyor> ilgili. Asansörler ilk çıktığında asansörün bir e, şoförü evet, mü diyeceğiz? Çok güzel. E, Şeyi evet, vardı. Bir adamı Kenarında vardı. bir adam var. Kenarında bir adam gibi falan evet. kafasında bir şey. Yani vardı. üçüncü kattaydım, to üç Yani hani. Evet. Ondan sonra biz asansör konusu halle oldu. Evet. Şimdi arabalarda aslında artık hani çok e, güzel. Şoförsüz araba var. Artık bir süre sonra anladığım kadarıyla direksiyonsuz, gaz pedalsız, frensiz evet. arabalar planlanmaya başlandı. E o bu teknoloji beraberinde doğal olarak. Şoförsüz arabanın da bir sonraki aşaması pilotsuz uçağı getirecektir diye varsayıyorum. Yani ben hep e, bizim e, Türk milletinin özellikle bütün yenilikleri çok çabuk kabullendiğini e, gördüğüm Kesinlikle. için e, ben hiç yadırgamam. yani e, o, Binerim yani niye bilmeyeyim ki zaten uçağın ne kadar acaba insan kontrolünde diye de sormadan edemiyorum. Yani 787 e, e, söyleyeyim Dreamliner hı hı. bu e, Boeing'in yapmış olduğu en son uçak uçağı tekrar düşünerek yarattıkları bir uçak. Yani karbondan yapılıyor. Yapalım, şunları kullanın, bunları kullan derken inanılmaz bir teknoloji, bir bilgi birikimi var. Mühendisliğin bir harikası bence ve bu e, bu uçağın içerisinde insan uçarken şunu bilmek zorunda. Bunların hiçbirisi insan düşüncesiyle e, yapılamayacak hareketler yapıyor. Örneğin kanatları. ...belirli rüzgarları hissettiğinde... ...kasılıyor, relax oluyor... ...biraz daha kanat çırpıyormuş gibi gidiyor... E, e, ...optimize edebilmek için, daha... ...ekonomik uçmak için, şimdi bunu insan planlayamıyor... ...artık bunu kompüter rutinleri... ...orada yapıyorlar, e zaten emanet etmişiz... ...hani oradaki adam giderek bir... ...aynen asansörün yanındaki... <gülüyor> ...o hani böyle... E, e, <gülüyor> ...güzel egzotik de bir kıyafeti... Evet, ...vardır. Evet. <gülüyor> ben mesela şeyi düşünüyorum, hani... ...bir asansörden ha, hiç işte farkı kızacak. olmayan... İşte Finikler dediğimiz evet. işte şu eski tarihi olan işte Karaköy şey arası tünel arası evet. öbür tarafta da şimdi yukarıya çıkan yine Kabataş'tan Taksim'e çıkanı niye onun içinde bir insan durur hakikaten merak ediyorum. Yani o operatör şu anda psikolojik gibi gözüküyor yani bir and hep bir insan var falan var. Yani e, şeyde de aynı şey hissediyorum ben e, bu yaşlı veya sakat asansörüne binerseniz hani sabırlı olup da <gülüyor> <gülüyor> ondan çıkmak için i̇şte orada bir yazı var diyor ki bir şey olursa düğmeye basın birisi şey yapacak size ilgilenecek. yani bir hoparlör var Hı -hı. Soğuk bir şey ve o sizinle ilgili Şimdi orada bir insan bir rahatsızlık hissediyor çünkü, ya nasıl olacak yani? Ya o uçta birisi yoksa? <gülüyor> <gülüyor> o uçtaki birisinin hep olduğunu e, arzulamak istiyoruz yani. Ama yakında sanıyorum o da bir ne bileyim outsource edilebilir bir Hindistan'daki bir. <gülüyor> <gülüyor> Şuradaki bir asansörde düğmeye basılmış diye. Şimdi drone, drone dönecek, evet, evet. Yani çok tabii endişe verici bir şey oldu. E, bu drone'lar özellikle Afganistan'da e, çok fena e, katliamlar yaptılar. Hı -hı. Yani. Yani ee, uçaklara emir verdiğiniz zaman bir yeri bombalamak için pilotun son anda bile nereye baktığını bildiğinizi varsayarsınız. Biraz daha bir orada bir uçtaki bir insanın bir rezonmanı vardır diye düşünürsünüz. Çünkü o yarattığı vahşeti birinci elde görebiliyordur. Ee, fakat drone noktasına geldiğinizde e, süceyle e, e, saldırgan ve e, ne diyelim artık ona kurban arasında milyonlarca kilometre var. On binlerce kilometre var. Hı hı. Burada bir his kalmıyor artık ortada. Şimdi bu his olmadığı zaman e, giderek oyun e, Ender's Game gibi işte evet. bir oyuna dönüşüyor. E, bu oyuna dönüştükçe peki ne olacak? Daha mı vahşet artıyor? E, artmadığını söyleyemeyiz. Yani şimdi e, gönderiyordur onu e, birisi tepeden bir bomba da taşıyabiliyor. Bırakalım diyorlar. Aşağıda birisi ölmüş. Kim ölmüş? Nasıl bir seçicilikten yapıldı? Yani bu biraz e, maalesef... E, Savaşı çok daha farklı boyutlara götürecek olan bir şeyin başlangıcı diyorum, provokasyonun. Öyle gibi duruyor. Yani hani zaten işte son işte ortada Irak'takiler de benzer örnekleri sergiledi. E, Drondaki önemli konulardan bir tanesi de e, aslında bu ayrım hani evet. fiziki ayrım pilotla şey arasında. E, senin de söylediğin gibi o insanlar arasındaki yani saldırganla kurban arasındaki psikolojik bağı da ortadan çıktı. ...kaldırıyor. Yani 2. Dünya Savaşı'nda ilgili seyrettiğimiz bütün filmlerde... Hı -hı. ...havacılık filmlerinde özellikle. Onu bombalar vesaire ama bir taraftan da arka tarafta bir şeylerin düşünüldüğünü Kesinlikle. verir. Şimdi bir noktadan sonra da aslında belki hani bir müzik arası verip sonra bu konuya girelim. Hı -hı. E, i̇ş başka bir yere de gelecek. Aslında drone'u kullanmak, saldırıdan bağımsız belli bir... E, sanal gerçekliği yaratacak bir yapıyı kurgulamak demek. Kesinlikle. Dolayısıyla aslında drone'un pilotunun Hı -hı. belki de bir asker olması bile gerekmeyebilir aslında tartışalım. Yani bunu bir... Çok doğru. E, Hı -hı. Hatta aynı ülkede oyun oynayan bir çocuk oyunda daha yüksek skor aldığını zannederken acaba drone'u kullanarak işte öbür taraftaki bir akrabasını mı vuruyoryu konuşalım ama ne dinleyeceğiz önce? Evet. Fatima'dan teknoloji Fatimadan teknoloji dinledik. Konumuz Vedat Gürerli birlikte Bilgi Canlı Hukuku programındayız. Açık Radyo 94.9. Bugün dronları e, konuşuyoruz. Dronların e, hem iyi yönünden biraz bahsettik. E, dağda insan yetiştirm, <gülüyor> dağdaki e, mahsur kalan dağcıya insan yetiştirmesinden bahsettik. Ama tabi bir taraftan da işte en son Orta Doğu'da da gerçekleşen daha önce Afganistan'da gerçekleşen e, yıkımlardan bahsettik. Peki dronun ee, İkinci Yağ Savaşı'ndan sonraki Soğuk Savaş dönemindeki bu Kıtadan kıtaya bayisik füzelerden evet. farkı ne? E tabi e, Onlar biraz e, Fire and Forget Ateş et ve unut türünden şeylerdi Yani bir e, füze daha çok tabii tehdit unsuru için yapılmıştı bunların hepsi ve hedeflenen neydi belirli bir kilotondaki bir patlatma gücünü veya kinetik bir gücü işte atmosfere kadar çıkartıyorsunuz ondan sonra yeniden dünyaya doğru soktuğunuzda artık engellenmesi mümkün olmayan bir düşüş başlatıyorsunuz aşağıya doğru ve hedefi yok ediyorsunuz. Yani e, geri dönüş anlarınız çok az. hani. Hı hı. E, şimdi burada drone da öyle bir durum yok. Aslında drone'ları e, sakin sakin yüzen, e, dünyanın yüksek irtifalarında gezinen, görünmeyen ufak veya küç, bazen çok ufak hatta e, uçak çıkacak gibi planladığı düşünce. Şimdi bu planın içinde ne var? Önce bir gözleyelim. Ne yapıyorlar aşağıda? <gülüyor> Ondan sonra gerekirse... ...ne diyor Amerikalılar? surgical strike yani e, ameliyat hassasiyetinde hani sadece adamı alalım oradaki hmm. şu kapıyı vuralım gibi. Şimdi bunun için tabii eskiden daha yerel feedback de gerekiyordu mutlaka yerlerine. Şimdi giderek Amerika maalesef yani uzaklaşıyor rakiplerinden. Amerika demeyeyim yani bütün bu tür yüksek teknolojiyi kullanarak savaşa geldiğiniz zaman... ...artık karşınızdaki insanla teması kesiyorsunuz. Yani Agassi'nin anılarını okumuş olan varsa bilmiyorum... ...orada çok güzel anlatıyor bunu. Yani boksör bile daha iyidir diyor. Hiç olmazsa rakibine vurduğu zaman... ...onun terini hisseder, acısını hisseder kendisinde. de... ...ama diyor boksta, şeyde, teniste diyor bu aradaki mesafe... ...ve on binlerce insan size bakarken... Duygularınızı bile iletemiyorsunuz karşınızdakine diyor. Şimdi orada bir alienasyon, bir yabancılaşma çıkıyor rakipler aranızdaki. Şimdi bence dronlar bunun en üst seviyesi. Yani bu yabancılaşmanın nasıl bir şekilde pek öbür taraftaki insana ne oluyor? Yani bir de onu düşünmek lazım. Hiç ummadığınız bir anda siz çocuğunuz okula giderken ki bu Pakistanlı bir babanın başına gelmiş bir dron saldırısında ay pardon sizin çocuk da öldü diyorlar. Şimdi bu yani mesela nasıl kabulleneceksiniz bunu? Yani ortada fol yok, yumurta yok, hava açık güzel bir gün ve bir anda bir bomba bir şey patlıyor. Bu tabii çok etkiliyor insanları. Bu etkileme tabii bu kadar da çok drone çıkınca Amerikalılar başka taraftan bakıyor. Henüz onların üzerine saldıran bir drone olduğunu bilmiyorum. En azından haberlerde yok yani. Hı hı. Ama gözetleyen var. Şimdi onlar da gözetleme paranoyasındalar. Bunlar tabii bu gözetlemenin yanında bir de silah vardı bilmem ne yakında hani acaba tam da işte banka soygunu başlamadan önce öldürdük çocuğu <gülüyor> hani <gülüyor> gibi de olabilir yani orada da. E bu tabi hepsi yabancılaşmaya yol açan şeyler. Yabancılaşma olduğu zaman karşınızdakinin tepkisinin neler olacağını bilemiyorsunuz. Ve yani, umursamıyorsunuz. evet. Daha, önemli, ...daha kötüsü... Yani ...ben uzaktayım nasıl olsa... ...şimdi bu çok, çok ilginç bir şey yani... ...tabii bunu çok, çok felsefe olarak tartışabiliriz aslında... Hı hı. ...yani örneğin... E, ...gidin müzeleri gezin... E, ...her ülkenin bir zırh kültürü vardır... ...sekizinci hanenin zırhını görmüştüm... ...hangi müzede hatırlamıyorum... ...baştan aşağı yani ayak parmakları falan... ...hepsi tamamen kapalı bir çocuk zırhı içerisinde... ...öyle korunuyor çünkü ileride kral olacak... ...şimdi bu böyle bir kültür vardır... Bir de e, tam tersine işte şehzadelerinizi hani okçularla beraber kılıç oyunu falan yaptıran daha e, ekspoze eden bir kültür olabilir. Hı hı. Şimdi bu sizin karakterinizde belirliyor. Şimdi hani Avrupalı mesela tipik saldıran böyle haçlı atlı bir bile korumalıdır. Kendisinin üzerine bir sürü demir vardır falan. Şimdi bir de öbür taraftaki adam hani daha sakin daha <gülüyor> ajildir biraz daha hareketli. O başka bir çarpışma modelini benimser. Şimdi sizin tavrınız düşmanınızı da belirliyor. ...nasıl tavır yapacağını... ...bu kadar çok korunursanız eğer... ...yani benim hiçbir vulnerabilitem yok... ...hiçbir yerden etkilenmiyorum... ve ...uzaktan da böyle bir koydum mu işte yok ediyorum... ...demeye başladığınızda... ...size karşı yapılacak olan birçok hareketli ...kendiliğinden doğrulanmaya başlar... Hı hı. ...yani o yüzden bunun ben... ...çok fena akselerasyonlara yol açacağını... ...düşünüyorum yani... O... Evet yani bu ciddi bir risk tabii... Ee, ...şeyi merak ettim bu arada konuşkan, ...programın en başında şeyden bahsettik... Ee, ...hani... Kıta sahanlığının evet, havaya doğru tabii. da bir uzantısı evet. olduğundan bahsettik Burada dünyada kabul görmüş bir irtifa var mı? <gülüyor> tabii var canım Nedir? Şimdi bunları EFE'ye denen bir hani kurum var Hı -hı. Bir de bunun Avrupa'da karşılığı var Sonuçta dünya hukukunu regüle eden birkaç tane kurum var Ama bu kurumların hepsi tabii şöyle Ben tam olarak şimdi hatırlayamıyorum Hı -hı. çünkü çok şey ama Yanılmıyorsam en üst irtifa 40 bin feet civarında olması tamam. lazım yani e, onun altında da bin e, feet gibi yani 300 metre gibi bir yer var. 300'ün altı e, serbest bir bölge gibi ya da 1200 dolar hatırlamıyorum. Orası mı? biraz daha ha. kişisel yani. Hani, serbest. Yani evlerin yükselmesi falan oralara doğru yaklaştıkça çünkü regülasyonlar değişiyor yani. Şimdi. Bizde 300 feet'i geçen bina çok. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte şey, şey, o daha işte, yüksek olmalı Türkiye İstanbul'da. E, yani 300 metre e, onların hepsinin ama çünkü sebepleri ilginç mesela bir Hı. şey çıkıyor birisi bir Eiffel yapıyor işte acaba orada ne olacak gibi. Şimdi belirli bir yerden yükseklik biraz artmaya başladı o alt sahada. Ama o genelde bir kilometre civarında. Hı hı. Yani 3000 fit feet gibi düşünelim. Ee, üst taraftaysa e, orada da ayrı hukuklar var. Yani on binde, 20 binde, 30 bin feetlerde hep değişik hukuklar çalışıyor. Bir de hukuksuz bölgeler var. Artık uzayın başladığı nokta orada başka bir hukuk var gene ama hani uygulayabilen e, kazanıyor. Tabii. Yani. <gülüyor> Hayır burada şunu şey yapmak istedim. Aslında hani e, mesela benim de bir, bir yakın bir arkadaşım. Şey yaptı işte küçük bir tane oktopter almış Hı, altına güzel. bir tane de güzel kamera bağlamış Süper. bir de işte uzaktan kumandalar şunlar bunlar oyuncak meraklısı bir arkadaşım Hı -hı. böyle işte sağda solda çekiyor şunu yapıyor bunu yapıyor. Ee, ve aslında hani bunu yaparken o bir piknik alanında hani kendisine ailesini etrafı çekmiş manzarayı çekmiş çok da güzel gözüküyor tabi ama bunu tam kendi evinin üstünde yapsa bütün komşularını muhteşem bir şekilde yani normalde işte sizin atıyorum Hı -hı. komşularınız tarafından görülmek istemiyorsunuz ve bunun için eski bir çitiniz var evet. O çit teorik olarak işte insanın boyuyla orantılı yapılan bir şey. Ama ortada bir hani droid varsa. <gülüyor> Çiti nereye kadar yükselsin? Hani ne kadar yüksekliği bir çiz evet. yapabilirsiniz ki? Ee, çok güzel. İşte bunların hepsi aslında e, tam şimdi teşkil şey getirseydim yanımda. Ee, bir kitabım vardı benim bu konuda referanslarım. No, not ediyorum onları. Hı -hı. Çünkü dediğim gibi bu uluslararası bir alanda e, bir e, şeydir, regülasyondur. Ee, uçaj, uç şöyle bir şey uluslararası regülasyon deme sebebi de. Ee, bir tane espri hatırladım şimdi ee, Almanya'da uçan Alman uçağı ve pilot da Alman e, Almanca konuşurken şeyden diyor ki uyarıyor yer kontrolü ee, İngilizce konuşman lazım diye ee, bu normal hani bütün tabii, şey açık tabii, tabii. frekans üzerindeyken. Ee, niye diyor ben bir Alman uçağındayım bir Alman pilotuyum ve Alman havaalanıyorum niye İngilizce konuşmam lazım dediğinde e, havadaki diğer pilotlardan birisi ortak frekanstan cevap veriyor çünkü 2. Dünya Savaşı'nı kaybettiniz diye. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bu regülasyon biraz kimin koyduğuyla alakalıdır. <gülüyor> Şimdi şu anda regülasyonları havacılığı düzenleyen gelişmiş ülkeler koyuyor. Hı hı. Yani Türkiye'ye de örneğin işte sandalye yapma hakkı, uçağın kanadının kenarını tamir etme hakkı gibi haklar verildiği zaman bunlar önemli imtiyazlara dönüşüyor. Ama unutmamak lazım ki bu havacılık hukuku e, çok kanla ödenmiş bir hukuktur. Hı. Her hata mutlaka ölümle sonuçlanmıştır. Mutlaka facile ve bir ders çıkartılmıştır yani. O yüzden de biraz hak veriyorum yani havacılığın bu sert regülasyonlarını. Ama tabii dronlar bunu e, de, delen var aynı zamanda. Yani bir tarafta legal tarafları var, öbür tarafta... Örneğin şeyleri bilmiyoruz bunların. Çünkü görünmezlik özellikleri olabiliyor. O kadar küçükler ki yani radarın evet. canım. algı becerisinin altında Altı. kalıyorlar. Ve hızları değişik olabiliyor. Kimisi çok yavaş olduğu için algılanmıyor. Kimisi çok hızlı olduğu için algılanmıyor. Hı. Bunların hepsi sivil havacılık katmanlarında geziniyor. Henüz bir kazaya ulaşmamış olabilirler. Bilmiyoruz açıkçası yani olup olmadığını. Çünkü olsaydı haberimiz olur muydu da bir ayrı problem. Yani. O kadar e, yüksek gizlilik içerisinde ki bazı konular evet. burada. Demek ki aslında burada şöyle bir şey var. Yani bütün bu yapının ötesinde dronelar çok öz, özellikle askeri droneları kastediyorum. Çok ilginç öz, eminim teknik özellikler içeriyordur. Bu nedenle de olur a bir hata olur, kaza olur ya da işte bir arıza olur da drone düşerse diye eminim Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu'da bir takım kurtarma ekipleri vardır. Acil durumda drone kurtarma ekibi vardır. Kesinlikle yük çok yüksekte. Yani e, yüzeyindeki kaplama teknolojisinden tutun. E, üzerindeki sensörlerin e, şeyi çünkü mesela iki drone yan yana geldiğinde birbirinden ayrı bir taktik e, anlayışmasına girebiliyorlar. Hı hı. E, keza manevraları içeride bir insan taşımadığınız için e, bu G-Force'ları yani hı hı. E, çekim güçlerine tabi olmanıza da ihtiyaç yok. Dolayısıyla çok ayrı. E, materyal gücü kadar. Evet. Yani materyalin dayanabildiği kadar manevra yaptırabiliyorsunuz bunların hepsi çok değişik özellikler veriyor hele hele en son bir şeyde okudum bir dergide minnacık dronelar düşünmüşler bunlardan on bin 20 bin tanesini atarız hepsini bir swarm gibi yani bir sürü gibi programlayabilir miyiz acaba Oo. böyle birbiriyle enteraksiyonlar havada siz bir şeyler var sanıyorsunuz oysa bambaşka bir yere doğru gidebiliyor <gülüyor> Vedat Görer çok teşekkürler çok keyifli bir konu ama bitiremedik Önümüz iki da sizi konuk edip eğer mümkün olursa şu dronların aslında benim çok konuşmak istediğim ikinci bir kısmı daha var. Oradan başlayalım. Sonra bir başka konuya geçelim. O da e, droneları kullananların aslında kim olabileceği konusu. Tamam peki. E, Avniye Tansu'a e, çok sevgilerimizi iletiyoruz. E, Açık Radyo'dan hepinize iyi bir hafta diliyoruz. Hoşçakalın. İyi haftalar.